Altıncı Risale olan altıncı kısım, Kur'an-ı Hakîm'in filimizlerini ve hadimlerini ikaz etmek ve aldanmamak için yazılmıştır. Bismillahirrahmanirrahim. Zulmedenlere en küçük bir meyil dahi göstermeyin. Yoksa cehennem ateşi size de dokunur. Şu altıncı kısım ins ve cin şeytanlarının altı desiselerini inşallah akim bırakır. ve hücum yollarının altısını seddeder. Birinci desi ise, şeytan-i ins, şeytan-i cinniyeden aldığı derse binaen, Hizbul-Kur'an'ın fedakar bu Hubbucah vasıtasıyla aldatmak ve o kutsi hizmetten ve o manevi ulvi cihattan vazgeçirmek istiyorlar. Şöyle ki, insanda itibarıyla bu Hubbucah denilen hırs-ı şehret ve hut ve şan ve şeref denilen riyakarane halklara görünmek, Ve nazar-ı mevki sahibi olmaya ehl dünyanın her perdinde cüz'i külli arzı vardır. Hatta o arzu için hayatını feda eder derecesinde şöhrekterestlik hissi onu sevk eder. ehl ahiret için bu his gayet tehlikelidir. Ehli i dünya içinde gayet dağdağalıdır. Çok ahlak-i seyyiyenin de menşeidir. Ve insanların da en zayıf damarıdır. Yani bir insanı yakalamak ve kendine çekmek onun o hissini okşamakla kendine bağlar. Hem onunla onu mağlup eder. Kardeşlerim hakkında en ziyade korktuğum, bunların bu zayıf damarından en ilhadın istifade etmek ihtimalidir. Bu hal beni çok düşündürüyor. Hakiki olmayan bazı biçare dostlarını o suretle çektiler, manen onları tehlikeye attılar. Haşiye o biçareler. Kalbimiz ustakla beraberdir. Fikriyle kendilerini tehlikesiz zannederler. Halbuki en ilhadın cereyanına kuvvet veren, ve propagandalarına kapılan, belki bilmeyerek kafiyelikte istimal edilmek tehlikesi bulunan bir adamın, kalbi misafidir. Üstadının mesleğine sadıktır demesi bu misale benzerdi. Birisi namaz kılarken karnındaki yeri tutamıyor, çıkıyor, hades noktığı buluyor. Ona namazın bozuldu denildiği vakit o diyor. Neden namazın bozulsun? Kalbi misafidir. Ey kardeşlerim ve ey hizmet-i Kur'an'da arkadaşlarım, bu hubbu cah cihetinden gelen desas ahli dünyanın hafiyelerine veya ehl-i propagandacılarına veya şeytanın şakitlerine deyimiz ki evvela rıza-i ilahi ve iltifat-i rahmani ve kabulu-rabbani öyle bir makamdır ki insanların teveccühü ve istihsanı ona nispeten bir zerci hükmündedir. Eğer teveccüh rahmet varsa yeter. insanların teveccühü, o teveccüh-i rahmetin ikası ve gölgesi olmak cihetiyle mahbuldür. Yoksa avzu edilecek bir şey değildir. Çünkü kabir kapısında sener peş para etmez. Bu bucah hissi eğer susturulmazsa ve izale edilmezse yüzünü başka cihete çevirmek lazımdır. Şöyle ki sevabı ukrevi için dualarını kazanmak niyetiyle ve hizmetin hüsnü tesiri noktasında gelecek temsildeki sırra binaen belki o hissin meşru bir ciheti bulunur. Mesela Ayasofya Camii, ehl ve Kemal'den mübarek ve muhterem uzaklarla dolu olduğu bir zamanda, tek tük sofada ve kapıda hayvaz çocuklar ve serseri ahlaksızlar bulunup cami'nin pencerelerinin üstünde ve yakınında ecnedilerin Perest seyircileri bulunsa, bir adam o cami içine girip ve o cemaat içine dahil olsa, eğer güzel bir sada ile şirin bir tarzda Kur'an'dan bir aşil okusa, O vakit binler ehli hakikatın nasarları ona döner. Hüsnü teveccühle, manevi bir dua ile o adama bir sevap kazandırırlar. Yalnız haylaz çocukların ve serseri mülihitlerin ve tek tüp ecnebilerin hoşuna gitmeyecek. Eğer o mübarek camiye ve o muazzam cemaat içine o adam girdiği vakit, şifli ve edepsizce fuhşa ait şarkıları bağrı çağırsa, raks edip zıplasa, O vakit o haylaz çocukları güldürecek, O serseri ahlaksızları fuhşiyata teşvik ettiği için kuşlarına gidecek. Ve İslamiyet'in kusurunu görmekle mütelezziz olan istihza karane tebessümlerini celp edecek. Fakat umum o muazzam ve mübarek cemaatin bütün efradından bir nazarı nefret ve kahdir celp edecektir. esfer sahibine sahabiline derecesinde nazarlarında alçak görünecektir. İşte aynen bu misal gibi. Âlem-i İslam Asya muazzam bir camidir. Ve içimde ehli iman ve ehli hakikat o camideki muhterem cemaattir. O haylaz çocuklar ise çocuk akıllıdan kavuklardır. O serseri ahlaksızdan freng meşret, milliyetsiz, dinsiz heriflerdir. Ejnevi seyircileri ise ecnedilerin maşir efkarı olan gazetecilerdir. Her bir Müslüman hususan ahl-i ve kemal ise Bu camide derecesine göre bir mevki olur, görünür, nazar ve dikkat Eğer İslamiyet'in bir sırrı esası olan ihlas ve rıza-i ilahi cihetinde, Kur'an-ı Hakim'in ders verdiği ahkam ve hakaik-i dair hareket ve amal ondan sudur ise, lisan hali manen ayet ı okusa, o manen âlem-i İslam'ın her bir terdenin bir i zebanı olan, Allah'ım mağfir lil mü'minine vel mü'minat. Allah'ım, erkek ve kadın mü'minleri mağfiret et. Duasında dahil olup hissedâv olur. Ve umumuyla okul ve alâ kadar olur. Yalnız hayvanat-ı muzurra nebi'inden bazı ehl-i ve sakallı çocuklar hükmündeki bazı ahmakların nazarında kıymeti görünmez. Eğer o adam, medar-ı şeref tanıdığı bütün ecdadını ve medar iftihar bildiği bütün geçmişlerini... ve ruhen muhta-i istinad tenakki salihinin cadde-i nuranilerini terk edip, heveskârâne, hevâ terestâne, riyakârâne, şöhret terverâne, bid'atârâne işlerde ve harekatta bulunsa, manen bütün ehl hakikat ve ehl imanın mazarında en alçak mevkiye düşer. <gülüyor> اِتَّقُوا كِرَاسَةَ الْمُؤْمِنِ فَإِنَّهُ Mü'minin Çünkü o Allah'ın nuruyla bakar, sırrına göre. Ehli iman ne kadar ani ve cahil de olsa, aklı derk etmediği halde, kalbi öyle hut vuruş adamları görse soğuk görür, manen nefret eder. İşte bu bucaha muhtun ve şöhret perestiği müttela adam, ikinci adam, Hasil bir cemaatın mazarında esteli ne düşer. ehemmiyetsiz ve müstehzi ve hezeyancı bazı serserilerin nazarında muvakkat ve menhuz bir mevki kazanır. El-Ahillâ'u yevm-e izin ba'duhum liba'din adun O gün dostlar birbirine düşman kesilir. Ancak takma sahipleri müstesna sırna göre dünyada zarar, berzihta azad, ahirette düşman bazı yalancı dostları bulur. Birinci suretteki adam haraza Hubbucah'ı kalbinden çıkarmazsa fakat ihlası ve rıza ilahi esas tutmak ve Hubbucah'ı hedef ittikaz etmemek şartıyla bir nevi meşru makama manevi hem muhteşem bir makam kazanır ki o Hubbucah damarını kemaliyle fıtmin eder. Bu adam az hem pek az ve önemsiz bir şey kaybeder. Ona mukabil çok hem pek çok kıymetli zararsız şeyleri bulur. Belki birkaç yılanı kendinden kaçırır, ona bedel çok mübarek mahlukları arkadaş bulur. Onlarla ünsiyet eder. Veya ısrıcı yabani eşek arılarını kaçırıp mübarek rahmet şerbetçilere olan arıları kendine celbeder. Onların ellerinden bal yer gibi öyle dostlar bulur ki daima dualarıyla ve abi kevser gibi teyizler alemi İslam'ın etrafından onun ruhuna içirilir ve defteri amaline geçirilir. Bir zaman Dünyanın bir büyük makamını işgal eden küçük bir insan, şöhret teressüt yolunda büyük bir kabahat işlemekle alem İslam'ın nazarında maskara olduğu vakit, geçen temsimin mealini ona ders verdim, başına vurdum. İyi sarstı. Fakat kendimi o bucahtan kurtaramadığım için o ikazım dahi onu uyandırmadı. İkinci de ise, insanda en mühim ve esaslı bir his, hissi haıftır. Dessas zalimler bu korku damarından çok istifade etmektedirler. Onunla korkakları gemlendiriyorlar. Ehli dünyanın kafiyeleri ve ehli dalaletin propagandacıları, avamın ve bilhassa ulemanın bu damarından çok istifade ediyorlar. Korkutuyorlar, evhamlarını tahrik ediyorlar. Mesela nasıl ki damda bir adamı tehlikeye atmak için bir dessas adam, o evhamlının nazarında zararlı görünen bir şeyi gösterir vehmini tahrik edip, kova kova, bağdan kenarına gelir. Baş aşağı düşürür, boynu kırılır. Aynen onun gibi. Çok anlamsız evhamla, çok önemli şeyleri feda ettiriyorlar. Hatta bir sinek beni ısırmasın diyerek yılanın ağzına girer. Bir zaman Allah rahmet etsin. Mühim bir zata yağ binmekten korkuyordu. Onunla beraber bir akşam vakti İstanbul'dan Köfteye geldik. Kaya dinmek lazım geldi, araba yok. Sultan Eyyub'e gitmeye mecburuz, ısrar ettim. Dedi, korkuyorum, belki bakacağız ona dedim. Bu hal işte, tahminen kaç kayık var? Dedi, belki bin var ona dedim. Senede kaç kayık garip olur? Dedi, bir iki tane, bazı senede hiç bakmaz. Dedim, sene kaç gündür? Dedi, 360 gündür. Dedim, senin vehmine ilişen... Ve korkuna dokunan bakmak ihtimali 360 bin ihtimalden bir tek ihtimaldir. Böyle bir ihtimalden korkan insan değil hayvan da olamaz. Hem ona dedim, acaba kaç sene yaşamayı tahmin ediyorsun? Dedi, ben ihtiyarım. Belki 10 sene daha yaşaman ihtimali vardır. Dedim, ecel gizli olduğunda her bir günde ölmek ihtimali var. Öyleyse 3600 günde her gün vefatın muhtemel. İşte kayıt gibi 300 günden bir ihtimal değil, belki 3 günden bir ihtimalle bugün ölümün muhtemeldir. Fitre ve ağla, vasiyet et dedim. Aklı başına geldi. Fitreyerek kayağı bindirdim, kayıt içinde ona dedim. Cenab-ı Hak kampf damarını hayat için vermiş, hayatı tahrip için değil ve hayatı ağır ve müşkül ve ölüm ve azap yapmak için vermemiştir. خوف 2, üç, dört ihtimalden bir olsa, hatta beş, 6 ihtimalden bir olsa, ihtiyakkarane bir havf meşru olabilir. Fakat yirmi, otuz, kırk ihtimalden bir ihtimalle havf etmek, evhamdül, hayatı azaba çevirir. İşte ey mi kardeşlerim, eğer ehli ilhabın ilhadın dal kavukları sizi korkutmakla, kutsi cihadı manevinizden vazgeçirmek için size hücum etseler onlara değmeyiz. Biz Hizbul-Kur'an'ıyız. إِنَّا لَحْنُ نَزَّنْ لَذِّكْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِزٌ Şüphesiz ki Kur'an'ı biz indirdik. Onu koruyan da elbette biziz. Sırrıyla Kur'an'ın kalesindeyiz. حَسْبُنَ اللّٰهُ وَنِيَمَا الْوَكِيلُ Allah bize yeter. O ne güzel vekildir. Etrafımızda çevrilmiş muhkem bir sudur. Binler ihtimalden bir ihtimalle Şu kısa hayat faniyeye küçük bir zarar gelmesi korkusundan hayat ebediyemize yüzde yüz binler zarar verecek bir yola bizi ihtiyarımızla sevk ve değiliz. Acaba hizmet Kur'aniyde arkadaşımız ve o hizmet kursiyenin tedbirinde üstadımız ve ustabaşımız olan Sayit Musa'nın yüzünden bizim gibi hak yolunda ona dost olan Allah'tan kim zarar görmüş? Ve onun has talebelerinden kim bela görmüş ki biz de göreceğiz? ...ve o görmek ihtimaliyle telaş edeceğiz. Bu kardeşimizin binler uhrevi dostları ve kardeşleri var. 20-30 senedir dünya hayat içtimaiyesine... ...tensirli bir surette karıştığı halde... ...onun yüzünden bir kardeşinin zarar gördüğünü işitmedik. Hususan o zaman elinde siyaset topuzu vardı. Şimdi o topuz yerine nuru hakikat var. Eskiden 31 Mart hadisesinde... çendan onu da karıştırdılar. Bazı dostlarını da ezdiler... Fakat sonra gün etti ki mesele başkaları tarafından çık. Onun dostları onun yüzünden değil onun düşmanları yüzünden bela gördüler. Hem o zaman çok dostlarını da kurtardı. Buna binaen bin değil binler ihtimalden bir tek ihtimali tehlike korkusuyla bir hazineyi ebediyeyi elimizden kaçırmak sizin gibi şeytanların hatırına gelmemeli deyip en dalaletin dal tavuklarının ağzına vurup tard etmelisiniz. Hem o dal kovuklara deyiniz ki Yüz binler ihtimalden bir ihtimal değil. Yüzden yüz ihtimalle bir helaket gelse, zelde kadar aklımız varsa korku onu bırakıp kaçmayacağız. Çünkü mükerrer tecrübelerle görülmüş ve görülüyor ki, büyük kardeşine veyahut ustadına tehlike zamanında ihanet edenlerin gelen bela en evvel onların başında patlar. Hem merhametsizcesine onlara ceza verilmiş ve alçak nazarıyla bakılmış. Hem cesedi ölmüş, hem ruhu zilnet içinde manen ölmüş. Onlara ceza verenler kalplerinde bir merhamet hissetmezler. Çünkü derler, bunlar madem kendilerine sadık ve müşrik ispatlarına hain çıktılar. Elbette çok alçaktırlar. Merhamete değil, kahdire layıktırlar. Madem hakikat budur. ha Madem bir zalim ve vicdansız bir adam birisini yere atıp ayağıyla onun başını kat'i ezecek bir surette davransa, o yerdeki adam eğer o vahşi zalimin ayağını öpse, o zillet vasıtasıyla kalbi başından evvel ezilir. Ruhu cesedinden evvel ölür. Hem başı gider hem izzet bahisiyeti mahvolur. Hem o canavar vicdansız zalime karşı zaaf göstermekle kendisini ezdirmeye teşcih eder. Eğer ayağı altındaki mazlum adam o zalimin yüzüne tükürse kalbini ve ruhunu kurtarır. Cesedi bir şehidi mazlum olur. Evet tükürün zalimlerin hayasız yüzlerine. Bir zaman İngiliz Devleti, İstanbul Boğazı'nın toplarını tahrip ve İstanbul'u istilah ettiği hengamda o devletin en büyük daire-i olan Anglikan Kilisesi'nin baş papazı tarafından Meşihat-ı İslamiye'den dini altı sual soruldu. Ben de o zaman Darül hikmet İslamiye'nin azasıydım. Bana dediler, bir, bir cevap ver. Onlar altı suallerine altı yüz cevap istiyorlar. Ben dedim altı yüz kelimeyle değil, altı kelimeyle de değil, hatta bir kelimeyle dahi değil. Belki bir tükürükle cevap veriyorum. Çünkü o devlet işte görüyorsunuz ayağını boğazımıza bastığı dakikada onun papazı mağrurane üstümüzde sual sormasına karşı yüzüne tükürmek lazım geliyor. Tükürün o ehl zulümün, zulmün, o merhamesiz yüzüne demiştim şimdi diyorum ey kardeşlerim. İngiliz gibi cebbar bir hükümetin istilah ettiği bir zamanda bu tarzda matbal-i isaniyle onlara mukabele etmek tevhlike yüzde yüz iken hıfz-ı bana kafi geldiği halde size de yüzde bir ihtimalle ehemmiyetsiz zalimlerin elinden gelen zararlara karşı elbette yüz derece daha kafidir. Hem en iyi kardeşlerim, çoğunuz askerlik etmişsiniz. Etmeyenler de elbette işitmişlerdir. İşitmeyenler de benden işitsinler ki En ziyade yaralananlar siperini bırakıp kaçanlardır. En az yara alanlar siperini sebat edenlerdir. Kul innel mevkellezi fetirrune minhu fe innehu mulaqikum. Ki, kaçıp durduğunuz ölüm mutlaka gelip sizi bulacaktır. Manay üşaresiyle gösteriyor ki, firar edenler kaçmalarıyla ölümü daha ziyade karşılıyorlar. Üçüncü desisi şeytaniye. Pamah yüzünden çotlarını avlıyorlar. Kur'an-ı Hakim'in ayet ve beyinatından istifaza ettiğimiz katil bürhamlarla çok risalelerde ispat etmişiz ki, meşru rızık, iktidar ve ihtiyarın derecesine göre değil, belki az ve iftikarın nispetinde geliyor. Bu hakikati gösteren hassiz işaretler, emareler, deliller vardır, ez cümle. Bir nevi zihayat ve rızka muhtaç olan eşcar yerinde durup, onların rızıkları onlara koşup geliyor. Hayvanat hırs ve rızıklarının peşinde koştuklarından ağaçlar gibi mükemmel beslenmiyorlar. Hem hayvanat mev'inden balıkların en aptal, iktidarsız ve kum içinde bulunduğu halde mükemmel beslenmesi ve umumiyetle semiz olarak görünmesi, maymun ve tilki gibi zeki ve muktedir hayvanat su-i aliz ve zayıf olması gösteriyor ki, vasıta rızı rızık iktidar değil, iftikardır. Hem insani olsun, hayvani olsun, bütün yavruların kusk maişeti ve süt gibi hazine-i rahmetin en natif bir hediyesi, umulmadık bir tarzda onlara zaaf ve acizlerine ihsan edilmesi ve vahşi canavarların dıyk-i dahi gösteriyor ki, vesileyi i rızk-i helal, acz ve iftikardır, zeka ve iktidar değildir. Hem dünyada milletler içinde şiddeti hırsla meşhur olan Yahudi milletinden daha ziyade rızık peşinde koşan olmuyor. Halbuki zillet ve sefalet içinde en ziyade su-i maişete onlar maruz oluyorlar. Onların zenginleri dahi sükri yaşıyorlar. Zaten ciba gibi gayr-i yollarla kazandıkları mal rızkı helal değil ki meselemizi cerretsin. Hem çok ediklerin ve çok ulemanın fakr hali Ve çok aptapların servet ve binası dahi gösteriyor ki, cel ve rızkın medarı zekâ ve iktidar değildir. Belki acz ve iktidardır. Tevekkül vari bir teslimdir. Ve lisan-ı ve lisan-ı hal, ve lisan-ı fiil bile bir duadır. İşte bu hakikatı ilan eden, ''İnnallâhu ve rizzâkudu l-kuvvetil metin'' Şüphesiz ki rızık veren, mutlak kudret ve kuvvet sahibi olan ancak Allah'tır. Ayeti bu davamıza o kadar kavi ve metin bir lühandır ki bütün nebatat ve hayvanat ve etfal lisanıyla okunuyor. Ve rızık isteyen her tayete şu ayeti lisan-ı hal ile okunuyor. Maden rızık mukadderdir ve ihsan biliyor Ve veren de Cenab-ı Hak'tır. O hem rahim hem kerimdir. Onun rahmetin itham etmek derecesinde ve keremini istiğfaf eder bir surette gayrimeşru bir tarzda bir suyu dökmekle vicdanını belki bazı mukaddesatını rüşvet verip menhus, bereketsiz bir malı haramı kabul eden düşünsün ki ne kadar ak bir divaneliktir. Evet ehl-i dünya, hususan ehl-i dalalet, parasını ucuz vermez, pek pahalı satar. Bir senelik hayat dünyeviye bir derece yardım edecek bir mala mutabil, hafsiz bir hayat-ı tahrip etmeye bazen vesile olur. O pis hırsla gazab-ı ilahi kendine celbeder ve ehl-i dalaletin rızasını celde çalışır. Ey kardeşlerim, eğer ehl dünyanın dal kovukları ve ehl-i dalaletin münafıkları sizi insaniyetin şu zayıf damarı olan tamah yüzünden yakalasalar, geçen hakikatı düşünüp bu fakir kardeşinizi numune-i imtisar ediniz, sizi bütün kuvvetimle temin ederim ki kanaat ve iktisat maaştan ziyade sizin hayatınızı idame ve rızkınızı temin eder. Bağ size verilen o gayrı şu para sizden ona mukabil bin kalp fazla fiyat isteyecek. Hem her saati size ebedi bir hazineyi açabilir olan hizmet Kur'an'ı yesek çekebilir veya tutur verir. Bu öyle bir zarar ve boşluktur ki her ay binler maaş verirse yerini dolduramaz. İhtar, ehl-i dalalet, Kur'an-ı Hakim'den alıp neşrettiğimiz hakaik-i imaniye ve Kur'aniye karşı müdafa ve mukabele elinden gelmediği için münafıkane ve desisekâra-i fal ve hile dağımını, tuzağını istimal ediyor. Dostlarımı kubluca, tamah ve halfil aldatmak ve beni bazı isnadatla çürütmek istiyorlar. Biz kutsi hizmetimizde daima müsbet hareket ediyoruz. Fakat mah tezir. Her bir emri hayırda bulunan manileri def etmek vazifesi bizi bazen menfi hareketi sevk ediyor. İşte bunun içindir ki, El-i Mufak'ın hi propagandasına karşı kardeşlerimi sabık üç nokta ile ikaz ediyorum. Onlara gelen hücumu defne çalışıyorum. Şimdi en büyük bir hücum benim şahsımadır. Diyorlar ki, Said Kürt'tür. Neden bu kadar ona hürmet ediyorsunuz, arkasına düşüyorsunuz? İşte dil mecburiyye böyle herifleri susturmak için dördüncü desise şeytaniyeyi istemeyerek eski Said Nisan'ı ile sikredeceğini. Dördüncü desise şeytaniye, şeytanın terkiniyle ve ehl-i ilkaatıyla bana karşı propaganda ile hücrum eden ve mühim mevkileri işgal eden bazı mühidler, kardeşlerimi aldatmak ve asabiyet milliyetlerini tahrik etmek için diyorlar ki, siz Türk'sünüz maşallah. türklerde her nevi ulema ve ehli kemal vardır. Said bir Kürttür. Milliyetinizden olmayan birisiyle teşrik mesai etmek hamiyet-i milliyeye en yani cevap. ey bedbaht ben fe ham Müslümanım. Her zamanda kutsi milletimin 250 milyon efradı vardır. Böyle ebedi bir ukuvveti tesis eden ve dualarıyla bana yardım eden, ve içinde Türklerin ekseriyet mutlakası bulunan 350 milyonun kardeşi unsuriyet ve menfi milliyet fikrine feda etmek ve o mübarek kasis kardeşlere bedel Türk namını taşıyan ve Türk unsurundan addedilen masum birkaç dinsiz veya mesleksiz bir mesleğe girenleri kazanmaktan yüz bin defa istiğaze ediyorum ey mülhî senin gibi ahmaklar lazım ki Macar kafirleri veya dinsiz olmuş ve çrenkleşmiş birkaç Türklere muvakkaten dünyaca dahi faydasız kuvvetini kazanmak için 350 milyon hakiki nurani, menfaattar bir cemaatın baki okuvvetlerini terk etsin. 26. mektubun üçüncü meselesinde delilleriyle menfi milliyetin mahiyetini ve zararlarını gösterdiğimizden ona havale edip yalnız o üçüncü meselenin ahirinde icmal edilen bir hakikati burada bir derece izah edeceğiz şükür ki, o Türkçülük perdesi altına giren ve hakikaten Türk düşmanı olan hamiyet kuruş mülhitlere derim ki, din-i İslamiyet milliyetiyle, ebedi ve hakiki bir hukuketiyle, Türk denilen bu vatan ehli imanıyla şiddetli ve pek hakiki alakadar mı? Ve bir seneye yakın Kur'an'ın bayrağını, cihanın cihat sütlesinin etrafında galibane gezdiren bu vatan evlatlarına İslamiyet hesabına müftekirane ve taraftarane muhabbettarım. Sen ise ey hamilfuruş tatlıkar! Türk'ün mefahiri, hakikiyye-i müliyesini unutturacak bir surette mecazi ve unsuri ve muvakkat ve baraskarane bir okuda kim var? Senden soruyorum. Türk milleti yalnız 20 ile 40 yaş ortasındaki gafil ve heveskar gençlerden ibaret midir? Hem onların menfaati ve onların hakkında Hamiyet-i Milliye'nin iktiza ettiği hizmet, yalnız onların katletini ziyadeleştiren ve ahlaksızlara alıştıran ve meniyata teşcih eden kürenk meşrebane terbiye midir? Ve ihtiyarlıkta onları ağlatacak olan muvakkat bir güldürmekte midir? Eğer Hamiyet-i Milliye bunlardan ibaretse ve terakki ve saadet-i hayatı bu ise evet sen böyle Türkçe isen Ve böyle milliyetler isen ben o Türkçülükten kaçıyorum. Sen de benden kaçabilirsin. Eğer zerre miktar hamiyet ve şuurun ve insafın varsa şimdiki taksimata bal cevap ver şöyle ki Türk milleti denilen şu vatan evladı altı kısımdır. Birinci kısmı ehl-i selahat ve tatlığıdır. İkinci kısmı musibetse de hastalar tarifesidir. Üçüncü kısmı ihtiyarlar sanatıdır. Dördüncü kısmı çocuklar tarifesidir. Beşinci kısmı fakirler ve zayıflar verir. Altıncı kısmı gençlerdir. Acaba bütün evvelki beş taife Türk değiller mi? Hamiyet-i milliyeden hisseleri yok mu? Acaba altıncı tayfaya sarhoşçasına bir keyif vermek yolunda o beş taifeyi incitmek, keyfini kaçırmak, tesellilerini kırmak hamiyet-i milliye midir? Yoksa o millete düşmanlık mıdır? El-Hitminil-Etsar sığınca eksere zarar dokunduran düşmandır, dost değildir. Senden soruyorum, birinci kısım olan ehl iman ve ehl-i tatvanın en büyük menfaatı frenk meşrebane bir medengette midir? Yoksa hakaik imaniyenin nurlarıyla saadet-i düşünüp müştaat ve aşık oldukları tarik-i hakkı süluk etmek ve hakiki teselli bulmak mıdır? Senin gibi galaletli işe, hamiyet kuruşlarının tuttuğu meslek, müttefi ahli imanın manevi nurlarını söndürüyor ve hakiki tesellilerini bozuyor ve ölümü idan-ı ebedi ve kabri daimi bir firat-ı kapısı olduğunu gösteriyor. İkinci kısım olan musibetse de ve hastaların ve hayatından meyus olanların menfaati frenk ve şabane, dinsizcesine medeniyet terbiyesinde midir? Halbuki o bir çareler bir nur isterler, bir teselli isterler, musibetlerle karşı bir mükafat isterler, Ve onlara zulmedenlerin intikamlarını almak isterler. Ve yakınlaştıkları kabir kapısındaki dehşeti def etmek istiyorlar. Sizin gibilerin sahtekar hamiyetiyle pek çok şefkate ve okşamaya ve tımar etmeye çok layık ve muhtaç o bir biçare musibetsedelerin kalplerine iğne sokuyorsunuz. Başlarına toprak vuruyorsunuz. Merhametsizcesine ümitlerini kırıyorsunuz. Ye'si mutlakı düşürüyorsunuz. hamiyet bunu. Böyle mi millete menfaat dokunduruyorsunuz? Üçüncü tarif olan ihtiyarlar bir sülüs teşkil ediyor. Bunlar kabre yakınlaşıyorlar, ölüme yaklaşıyorlar, dünyadan uzaklaşıyorlar, ahirete yanaşıyorlar. Böylelerin menfaatı ve nuru ve tesellisi, Hülagü ve Cengiz gibi zalimlerin gaddarane sergüzeşlerini dinlemesinde midir? Ve ahireti unutturacak, dünyaya bağlandıracak neticesiz manen sukut, zahiren perakbi denilen şimdiki nebi hareketimizde midir? Ve ukurevî nur Ve hakiki teselli fiyatroda mıdır? Bu biçare ihtiyarlar hamuniyetten hürmet isterlerken manevi biçakla o biçareleri kesmek hükmünde ve idan-ı sevk ediliyorsunuz. Fikrini vermek ve rahmet kapısı tasavvur ettikleri kabir kapısını ejderha ağzına çevirmek sen oraya gideceksin diye manevi kulağına üflemek, hamiyet ise böyle hamiyetten yüz bin defa el-eyyazı billah. Dördüncü taifeki çocuklardır. Bunlar hamiyet-i merhamet isterler, şefkat beklerler. Bunlar da zaaf ve aciz ve iktidarsızlık noktasında. Merhametkar, kudretli bir haleti bilmekle ruhları imbisat edebilir. İstidatları mes'udane inkişaf edebilir. İleride dünyadaki müthiş ehval ve ahvale karşı gelebilecek bir tevekkül imanı imani ve teslim İslami telkinatıyla o masumlar hayatı müştakane bakabilirler. Acaba alakaları pek az olduğu terakkiyat medeniyet dersleri ve onların kuvve maneviyesini kıracak ve ruhlarını söndürecek nursuz, sırf maddi, felsefi desturların talimi ne midir? Eğer insan bir cesede hayvaniden ibaret olsaydı, Ve kafasında akıl olmasaydı belki bu masum çocukları muhakkaten eğlendirecek terbiye medeniyet tabir ettiğiniz ve terbiye-i milliye süsü verdiğiniz bu firengi usul onlara çocukçasına bir oyuncak olarak dünyevi bir menfaati verebilirdi. Madem ki o masumlar hayatın dağlarına atılacaklar, madem ki insandırlar elbette küçük kalplerinde çok uzun arzuları olacak ve küçük kafalarında büyük maksatlar tevellüt edecek. Madem hakikat böyledir, onlara şefkatin muktesası, gayet derecede farklı ve aczinde, gayet kuvvetli bir nokta istinadı ve tükenmez bir nokta istimdadı istinadı, kalplerinde iman-ı billah ve iman-ı bil ahiret suretiyle yerleştirmek lazımdır. Onlara şefkat ve merhamet bununla olur. Yoksa divane bir validenin, veledini bıçakla kesmesi gibi hamiyet i sarhoşluğuyla o bir çare masumları, malen boğazlamaktır. Cesedini beslemek için beynini ve kalbini çıkarıp ona yedirmek nevinden vahşiyane bir gadirdir, bir zulümdür. Beşinci taife fakirler ve zayıflar taifesidir. Acaba hayatın ağır tekalifini fakirlik vasfasıyla elin bir tarzda çeken fakirlerin ve hayatın müthiş dağdağlarına karşı çok müteessir olan zayıfların hamiyet-i hisseleri yok mudur? Bu biçarelerin yesini ve elemini arttıran ve sefil bir kısım zenginlerin mel'abeni havesatı ve zalim bir kısım kavilerin vesile-i ve şekaveti olan firenk meşrebane ve perde runane ve medeniyet medeniyetperverlik namı altında yaptığınız harekatta mıdır? Bu biçareler fukaraların fakirlik yarasına merhem ise unsuriyet fikrinden değil Belki İslamiyet'in eczahane kutsiyesinden çıkabilir. Zayıfların kuvveti ve mukavemeti, karanlık ve tesadüfe bağlı, şuursuz, tabii felsefeden alınmaz. Belki hamiyet İslamiye ve kutsi İslamiyet milliyetinden alınır. Altıncı Taife gençlerdir. Bu gençlerin gençlikleri eğer daimi olsaydı, menfi milliyetle onlara içirdiğimiz şarabın muvakkat bir menfaati bir faydası olurdu. Fakat o gençliğin lezzetli sarhoşluğu, ihtiyarlıkla elenle ayılması ve o tatlı uykunun ihtiyarlık sabahında esefle uyanmasıyla o şarabın fumarı ve sıkıntısı onu çok ağlattıracak. Ve o lezzetli rüyanın zevalindeki elen ona çok hazin teessüf ettirecek. Eyvah! Hem gençlik gitti, hem ömür gitti. Hem müflis olarak kabre gidiyorum. Keşke aklımı başıma alsaydım dedirecek. Acaba bu taifenin temniyet-i minniyeden hissesi az bir zamanda muhakkak bir keyif görmek için pek uzun bir zamanda teessetle ağlattırmak mıdır? Yoksa onların saadet-i ve lezzet-i hayati geleri o güzel, şirin, gençlik nimetinin şükrünü vermek suretinde? O nimeti sefahat yolunda değil, belki istikamet yolunda sarf etmekle, o fani gençliği ibadetle manen ipha etmek, Ve o gençliğin istikametiyle dar saadette ebedi bir gençlik kazanmakta mıdır? Zerre miktar şuurun varsa söyle. En hasıl. eğer Türk milleti yalnız altıncı taife olan gençlerden ibaret olsa ve gençlikleri daimli kalsa ve dünyadan başka yerleri bulunmasa sizin Türkçülük perdesi altındaki Frenk Meşrebane harekatınız Hamiyet-i Milliye'den sayılabilirdi. benim gibi hayat-ı az önem veren ve unsuriyet fikrini firengi illeti gibi bir maras telaffi eden ve gençleri nameşru keyif ve helesaptan men'e çalışan ve başka memlekette dünyaya gelen bir adama o Kürttür, arkasına düşmeyiniz diyebilirdiniz ve demeye bir hak kazanabilirdiniz. Fakat madem ki Türk namı altında olan şu vatan evladı sabıkan beyan edildiği gibi altı kısımdır, beş kısma zarar vermek ve keyiflerini kaçırmak, yalnız bir tek kısma muvakkat ve dünyevi ve akibeti meşgul bir keyif vermek, belki sarhoş etmek elbette o Türk milletine dostluk değil, düşmanlıktır. Evet ben unsurca Türk sayılmıyorum. Fakat Türklerin ehli takva taifesine ve musibet kısmına ve ihtiyarlar sınıfına ve çocuklar taifesine ve zayıflar ve fakirler zümlesine bütün kuvvetimle, Ve kemale işleyiklemiş bir tane ve okul ve karane çalışmışım ve çalışıyorum. Altıncı taifi olan gençleri dahi hayat dünyeviyesini zehirletecek ve hayat ufureviyesini mahvedecek ve bir saat bülmeye bedel, bir sene ağlamayı netice veren harekatın nameşli adam vazgeçirmek istiyorum. Yalnız bu altı yedi sene değil, belki yirmi senedir. Kur'an'dan ahzedip... Türkçe lisanıyla neşrettiğim asar meydanıdır. Evet. Lillahi'lhamd, Kur'an-ı Hakim'in madene envarından iktibas edilen asar ile ihtiyar taifesinin en ziyade istedikleri nur gösteriliyor. Musibet ve hastaların kirgat gibi en nafi ilaçları eczahane-i kutsiye -i gösteriliyor. Ve ihtiyarları en ziyade düşündüren kabir kapısı, rahmet kapısı olduğu ve idam kapısı olmadığı o envar Kur'ani'ye ile gösterildi. Ve çocukların nazik kalplerinde hassiz mesai ve muzur eşyaya karşı davet kuvvetli bir nokta istinad. Ve hassiz amal ve arzularına medar bir nokta istinad. Kur'an-ı Hakim'in madeninden çıkarıldı ve gösterildi ve bir fiil istifade ettirildi. Ve fukaralar ve zuafalar kısmını en ziyade ezen ve müteessir eden hayatın ağır fikaleti, Kur'an-ı Hakim'in hakaik-i imaniyesiyle hafifleştirildi. İşte bu beş taife ki, Türk milletinin altı kısmından beş kısmıdır menfaatlerine çalışıyoruz. Altıncı kısım ki gençlerdir. Onların iyilerine karşı ciddi okulletimiz var. Senin gibi mülihitlere karşı hiçbir rücretle dostluğumuz yok. Çünkü ilhada giren ve Türk'ün hakiki bütün mefahili milliyesini taşıyan, İslamiyet milliyetinden çıkmak isteyen adamları Türk bilmiyoruz. Türk perdesi altına girmiş, kürenk terakki ediyoruz. Çünkü yüz bin defa Türkçüz deyip dava etseler, ehli hakikatı kandıramazlar. Zira ki inderi, harekatları onların davalarını teksi ediyor. İşte ey Frenkmeşşitler ve propagandanızla hakiki kardeşlerimi benden soğutmaya çalışan mülhitler, bu millete menfaatınız nedir? Birinci taife olan ehli takva ve salahatın nurunu söndürüyorsunuz. Merhamete ve tımar etmeye şayan ikinci taifesinin yaralarına zehir serkiyorsunuz. Ve hürmete çok layık olan üçüncü tayfenin tesellisini kırıyorsunuz. Yeş-i mutlaka atıyorsunuz. Ve şafkata çok muhtaç olan dördüncü tayfenin bütün bütün kuvayı i kırıyorsunuz. Ve hakiki insaniyetini söndürüyorsunuz. Ve muavenet ve yardıma ve teselliye çok muhtaç olan beşinci taifenin ümitlerini, istindaklarını akim bırakıp, Onların nazarında hayatı mevkten daha ziyade dehşetli bir surete çeviriyorsunuz. İkaza da ayınmaya çok muhtaç olan altıncı tayfasına gençlik uykusu içinde öyle bir şarap içiliyorsunuz ki o şarabın kumarı pek elin pek dehşetlidir. Acaba bu mudur hamiyet-i ki? O hamiyet-i milliye uğrunda çok mukaddesatı feda ediyorsunuz. O Türkçülük menfaatı Türklere bu suretle midir? Yüz bin defa el Ey efendiler Bilirim ki hak noktasında mağlub olduğunuz zaman Kuvvete müracaat edersiniz Kuvvet hakta olduğu Hak kuvvette olmadığı sırrıyla Dünyayı başıma ateş yapsanız Hakikat Kur'aniye feda olan bu bağış Size eğilmeyecektir Hem size Bunu da haber veriyorum ki Değil sizler gibi mahdut Manen millet nazarında menfur Bir kısım adamlar Belki bilmem sizler gibi bana maddi düşmanlık etseler ehemmiyet vermeyeceğim. Ve bir kısım huzur hayvanattan fazla kıymet vermeyeceğim. Çünkü bana karşı ne yapacaksınız? Yapacağınız iş ya hayatıma hâtime çekmekle veya hizmetimi bozmak suretiyle olur. Bu iki şeyden başka dünyada alakam yok. Hayatın başına gelen ecel ise, şuhut derecesinde katbi iman etmişim ki, gayet etmiyor, mukadderdir. Madem böyledir, hak yolunda şehadetle ölsem çekinmek değil, iştiyakla bekliyorum. Bahsus ben ihtiyar oldum. Bir seneden fazla yaşamayı zor düşünüyorum. Zahiri bir sene ömrü, şehadet vasıtasıyla kazanılan hassiz bir ömrü ı vakiye etmek benim gibilerin en ali bir maksadı, bir gayesi olur. Ama hizmet ise, felillahilhamd Hizmet Kur'aniye ve imaniyede Cenab-ı Hak rahmetiyle öyle kardeşleri bana vermiş ki, vefatımla o hizmet bir merkezde yapıldığına bedel çok merkezlerde yapılacak. Benim dilim ölümle susturulsa pek çok kuvvetli diller benim dilime bedel konuşacaklar. O hizmeti idame ederler. Hatta diyebilirim. Nasıl ki bir tane tohum toprak altına girip ölmesiyle bir sünnül hayatını netice verir. Bir taneye bedel, yüz tane vazife başına geçer. Öyle de mevkin hayatından fazla o hizmete vasıta olur. Ümidini besliyorum. Beşinci vesilsin şeytaniye. Ehl-i dalaletin enaniyetten istifade edip kardeşlerimi benden çekmek istiyorlar. Hakikaten insanda en tehlikeli damar enaniyettir. Ve en zayıf damarı da odur. Onu okşamakla çok fena şeyleri yaptırabilirler. En iyi dikkat ediniz. Sizi enaniyette vurmasınlar. Onunla size ağlamasınlar. Hem bilmiş ki şu asıl da ehl-i ene bilmiş eneğe vadilerinde koşuyor. ehl hak bir mecburiyete Ene'yi terk etmekle hakka hizmet edebilir. Ene'nin istimalinde haklı dahi olsa madem ki ötekilere benzer ve onlar da onları kendileri gibi nefis feres zannederler. Hakkın hizmetine karşı bir haksızlıktır. Bununla beraber etrafına toplandığımız hizmet-i Kur'ani'ye Ene'yi kabul etmiyor, nahnu istiyor. ''Ben demeyiniz, biz deyiniz.'' diyor. Elbette kanaatiniz gelmiş ki, bu fakir kardeşiniz Ene ile meydana çıkmamış. Sizi Ene'sine hadim yapmıyor. Belki Ene'siz bir hadim-i Kuran'ı olarak kendini size göstermiş. Ve kendini beğenmemeyi ve Ene'sine taraftar olmamayı meslek ittikaz etmiş. Bununla beraber kat'i delillerle size ispat etmiştir ki meydan-ı istifadeye vaz edilen eserler mili malıdır. Yani Kur'an-ı Hakîm'in tereşşuhatıdır. Hiç kimse enesiyle onlara temellik edemez. Haydi farz muhal olarak ben ve o eserlere sahip çıkıyorum. Benim bir kardeşimin dediği gibi madem bu Kur'an-ı Hakikat kapısı açıldı benim noksaniyetime ve ehemmiyetsizliğime bakılmayarak ehl ilim ve kemal arkamda bulunmaktan çekinmemeli ve istina etmemelidirler. Selef-i Salihin'in ve muhakkikin-i ulemanın ahsarları çendan her derde kâfi ve vâfi bir hazine-i Fakat bazı zaman olur ki bir anahtar bir hazineden ziyade ehemmiyetli olur. Çünkü hazine kapalıdır. Fakat bir anahtar çok hazineleri açabilir. Zannederim ki o enaniyet i ilmiyeyi Fazla taşıyan zatlar da anladılar ki, neşrolunan sözler, hakaiki Kur'aniye'nin birer anahtarı ve o hakaiki inkar etmeye çalışanların başlarına inen birer elmas kılıçtır. O ehl ve kemal ve kuvvetli enaniyeti ilmiyeyi taşıyan zatlar bilsinler ki, bana değil, Kur'an'a Hakime talebe ve şakir oluyorlar. Ben de onların bir ders arkadaşıyım. Haydi, tarz-ı muhal olarak. Ben üstadlık dava etsem, Madem şimdi ehli imanın tabakatını avandan havası kadar maruz kaldıkları evham ve şubehattan kurtarmak çaresini bulduk. O ulema ya daha kolay bir çaresini bulsunlar veyahut bu çareyi iltizam edip ders versinler, taraftar olsunlar. Ulema-i su hakkında bir tehdit-i azim var. Bu zamanda ehli ilim ziyade dikkat etmeli. Haydi farz etsemiz ki düşmanlarımızın zannı gibi ben benlik hesabına böyle bir hizmette bulunuyorum. Acaba dünyevi ve milli bir maksat için çok zatlar enaniyeti terk edip, Firavun meşşek bir adamın kemal-ı sadakatle etrafını toplanıp şiddetli bir tesanütle iş gördükleri halde, acaba bu kardeşimiz hakikat-ı Kur'aniye ve hakaik-i imaniye etrafında kendi enaniyetini setretmekle beraber, o dünyevi komitenin on başıları gibi... terk-i enaniyetle, Kur'an'ı etrafında bir tesanüdü sizden istemeye hakkı yok mudur? Sizin en büyük alimleriniz de ona lebbey dememesinde haksız değil midirler? Kardeşlerim, enaniyetin işimizde en tehlikeli ciyeti kıskançlıktır. Eğer sırf billah için olmazsa, kıskançlık müdahale eder, bozar. Nasıl ki bir insanın bir eli, bir elini kıskanmaz. ve gözü kulağına haset etmez ve kalbi aklına rekabet etmez. Öyle de bu heyetimizin şahs-ı manevisinde her biriniz bir duygu, bir azah hükmündesiniz. Birbirinize karşı rekabet değil. Bilakis birbirinizin meziyetiyle iftihar etmeyi, mütelezziz olmak bir vazifeyi vicdaniyinizdir. Bir şey daha kaldı. En tehlikesi de otur ki içinizde ve ahbabınızda bu fakir kardeşimize karşı bir kıskançlık damarı bulunmak, en tehlikelidir. Sizlerde mühim ehli ilim de var. Ehli ilmin bir kısmında bir enaniyeti ilmiye bulunur. Kendi mütevazi de olsa o cihette enaniyetlidir. Çabuk enaniyetini bırakmaz. Kalbi aklına kadar yapışsa da nefsi o ilmi enaniyeti cihetinde imtiyaz ister. Kendini satmak ister. Hatta yazılan risalelere karşı muaraza ister. Kalbi risaleleri sevdiği ve aklı istihsan ettiği Ve yüksek bulduğu halde nefsi ise elandik ilmiyeden gelen kıskançlık cihetinde zimni bir adalet gibi, sözlerin kıymetlerinin tenzilini arzu eder, ta ki kendi mahsulat fikriyesi onlara yetişsin, onlar gibi satılsın. Halbuki bir mecburiyye bunu kadar veriyorum ki, bu duruşu Kur'aniyenin dairesi içinde olanlar, Allah'a ve müştehitler de olsalar, Vazifeleri, ulum i imaniye cihetinde yalnız yazılan şu sözlerin şerhleri ve izahlarıdır veya tanzimleridir. Çünkü çok emarelerle anlamışız ki, bu ulum i imaniyedeki fetva vazifesiyle tavzif edilmişiz. Eğer biri, dairemiz içinde nefsin enaniyet ilmiyeden aldığı bir hisle, şerh ve izah haricinde bir şey yazsa, soğuk bir muaraza veya nafis bir taklitçilik hükmüne geçer, Çünkü çok delillerle ve emarelerle tahküt etmiş ki, Risale-i Nur eczaları Kur'an'ın tereşşuhatıdır. Bizler taksim Aman kaidesiyle her birimiz bir vazifede ruhu edip o ağ ve hayat muhtaç olanlara yetiştiriyoruz. Altıncı desise-i şeytaniye şudur ki, insandaki tembellik ve temperbellik ve vazifadanlık damarından istifade eder.''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 ...hizmetiniz ulvidir. Her bir saatiniz bir gün ibadet hükmüne geçebilecek bir kıymettedir. كل ki elinizden kaçmasın. هي قيمة تصل إلى يوم واحد. كل ساعة من ساعاتكم هي Ey iman edenler! Sabırlı olun, sabır yarışında düşmanlarınızı geride bırakın. Her an cihada hazırlıklı bulunun. Ve Allah'tan korkun ki kurtuluşa eresiniz. Lenatişteru bi ayati thamanen halila binim ayetlerimi az bir dünya menfaatiyle değiştirmeyin. Subhan rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alal mursalin ve alhamdülillahi rabbil alamin. İzzet sahibi rabbim onların yakıştırdıklarından münezzehtir. Bütün peygamberlere selam olsun. Ham ise alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Subhaneke la inde ki en celali seni her türlü damdan tenzih ederiz senin bize öğrettiğinden başka bilgimiz yoktur. muhakkak ki senin ilmi ve hikmeti her şeyi kuşatan alim hakimsin allahumme salli ve sellim ala seydina muhammedin alihi ve sahbihi amin pek yüce ve makamı pek büyük olan Habibim, ümmi Peygamber. Efendimiz Muhammed'e ve aline ve ashabına salat ve selamet.